Ne Medine halkının ne de etrafındaki bedevilerin Allah'ın Resulü'nden geri kalmaları ve ona ihtimam göstermeyip kendi canlarının derdine düşmeleri olacak şey değildir. Bu böyledir. Çünkü onların Allah yolunda uğrayacakları hiçbir susuzluk, yorgunluk, açlık, kâfirleri öfkelendirecek tarzda bir yere ayak basıp ele geçirmeleri ve düşmana karşı başarı kazanmaları yoktur ki, mutlaka o sebeple kendilerine güzel bir iş ve sevap yazılmış olmasın. Çünkü Allah, iyi davrananların mükafatlarını zayi etmez. Onlar, Allah yolunda az olsun, çok olsun, hiçbir harcama yapmazlar. Hak yolda kat ettikleri hiçbir vâdî olmaz ki, Allah'ın işledikleri bu iyilikleri en güzel tarzda ödüllendirmesi için, Onların hesabına yazılmış olmasın. Bununla beraber müminlerin hepsinin topyekün sefere çıkmaları uygun değildir. Öyleyse her topluluktan büyük kısmı savaşa çıkarken bir takım da din hususunda sağlam bilgi sahibi olmak, dini hükümleri öğrenmek için çalışmalı ve savaşa çıkanlar geri döndüklerinde kötülüklerden sakınmaları ümidiyle onları uyarmalıdır. Ey müminler, Size mekan bakımından yakın olan kâfirlerle savaşın. Onlar sizde bir ciddiyet ve üstün gayret görsünler. İyi bilin ki Allah fenalıklardan sakınan müttakilerle beraberdir. Yeni bir sure indirildiğinde onlardan bazıları bu inen kısım hanginizin imanını arttırdı acaba diyerek vahyi küçümserler. Ama bu iman edenlerin imanını, yakînini arttırır ve onlar sevinip birbirlerini müjdelerler fakat o sureler kalplerinde küfür ve nifak hastalığı bulunanların inkârlarına inkâr kattı ve onlar kafir olarak öldüler onlar görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki kere imtihan ediliyor çeşitli belalara çarptırılıyorlar da yine nifaklarından dönüş yapmıyor onlar bundan ibret de almıyorlar aleyhlerinde bir sure indirilince göz kırpıp alay ederek birbirlerine bakar, sonra acaba bizi gören biri var mı diye endişeyle bakınır, gören biri yoksa hemen sıvışır giderler. Anlamaz bir topluluk olduklarından, onlar nasıl iman ve Kur'an meclisinden uzaklaşıp gidiyorlarsa, Allah da onları imandan uzaklaştırır. Size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki, zahmete uğramanız,